Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir sanat ve sanatçılar programında beraber olmaktan çok mutluyuz. Ee, bu haftaki konuğumuzu hemen tanıtmak istiyorum. Şairimiz Hüseyin Aydar. Sayın Hüseyin Aydar biliyorsunuz 2012 yılında önce Troya Şiir Ödülünü ardından yine aynı yıl Yunus Nadi Şiir Ödülünü ve yine aynı yıl Ahmet Necdet Şiir Ödülünü kazanmış idi. Bu gerçekten bir şair için çok gönenlecek bir şey. Biz okuyucular için de doğrusu mutlu olacağımız bir sonuçtu. Hüseyin Aydar hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk. Hüseyin Aydar can arkadaşımız, arkadaş olduğumuz için birbirimize ismimizle elbette ki sesleneceğiz. Bin yıllık arkadaşız deyim yerindeyse. Şimdi sevgili Hüseyin ödülleri saydım. Gerçekten aynı yıl içerisinde peş peşe gelmiş olan ödüller... Hı hı. Ki bunlar son kitabın Doğu tabletlerini burada anmalıyız. Daha önce de programa konuk olmuştum Doğu tabletleri için ve şiirlerini de sunmuştuk. Hem de Mesut Mertcan'ın sesiyle de sunmuştuk hatırlıyorum. E, gerçekten e, olağanüstü bir başarı. Hele ki e, e, böyle pek moda bir deyimle ara sıra e, öbür sanat dalları içinde söylerler. Tiyatro öldü, roman öldü, şiir öldü derken tam karşıtı öyle pırıltılar Olağanüstü pırıltılar yükseliyor ki okuyucuyu kendine çekiyor ve peş peşe baskılar yaparak bizi mutlandırıyor. Şimdi buradan bir yola çıkalım. Şiirden bir yola çıkalım. Şiir öldü mü? Çok güzel bir soru. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Şimdi bunun yazarlarından biri Donald Kosput'tır. Yani sanatın sonu diye bir kitap yazdı. Herkes bunu sanat bitti diye anladı. Oysa soruyu Batı sormuştu kendine. Batı'nın bir kararıdır bu. Batı için sanatın sonu ya da bir duraksaması, duraklaması ya da bir bunalımından söz edebiliriz. Batı da sanat bir bunalıma girdi. Bunalıma girince oradaki entelektüeller, ee, eleştirmenler, hı hı. sanat eleştirmenleri dediler ki ne oluyoruz? Sanat bitti mi? Sanatın sonu diye de sert bir şekilde bunu koydular, gündeme getirdiler. Fakat ne gariptir ki. Kendi e, gerçeğinden hareketle düşünce üretmekte hatta bir anlamda da son onlu yıllarlar için söylüyorum. E, sanat üretmekte e, çok becerikli olmayan Türk entelektüelleri bunu üzerlerine alındılar. Bu da, sanat, ilgi, bu da ilginç. Sanat bitti diye. Oysa bizim gibi ülkelerde hayat dinamiklerinin Bravo. çok sert olduğu ülkelerde sanat ancak şöyle biter. Bir... ...faşist baskı vardır. O da bitmez, bastırılır. Bence o da bitmiyor. Bastırılır. Ee, insanlar sözlerini söyleyemezler. Heykellerini dikemezler. Dikilmiş heykelleri kaldırılır. O onların yüzüne tükürülür. Aşağılanır ama... ...bu sanatın bittiği anlamına gelmez. Buradan biz şunu çıkartırız. Ne kadar gür bir sanat var... ...ve ne kadar ürkütüyor ki... ...statiko bunlara savaş açıyor. Bravo. O nedenle... Bu sanat bitti sözü ancak yüreğinin kabuğunda yaşayan sanatı bireyci meseleleri haline getirmiş onlar için olabilir ama bizim açımızdan da bir kıymeti harbiyesi yoktur. Evet aynı katılıyorum. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz Hüseyin Haydar şairimiz Hüseyin Haydar aynı zamanda ulusal kanalda uzun yıllar edebiyat cephesi programını hazırlayıp ve sundu ve 4 e, yıldan bu yana düzenli olarak aydınlık gazetesinde Hatta ulusal kanalda da diyelim müzik ve seslendirme eşliğinde şiirlerini yayınlıyor bu çok uzun bir süre ve e, periyodik biçimde yayınlanan haftalık. ve haftalık ve yankı bulan yankı bulan e, bir e, büyük bir etkinlik A, e, yine ulusal kanalda onlarca klibi dönüyor e, şiirlerin, ee, bu da gerçekten yönendirici bir şey. Hemen burada da e, şunu da belirtmek lazım. Hüseyin Ayla sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak adına televizyonların özellikle e, kitle iletişim araçlarının edebiyata, sanata verdiği ağırlık ve e, verdiği önem onlara kat be kat güzellik olarak geri dönüyor. Tabii. Tabii şimdi e, televizyonda yani beyaz camda, ekranda Hı -hı. şiiri yayınlayıp ve bunun ...halka sevdirmek çok kolay bir iş değil. Evet. Çünkü... ...aynı izleyici... ...çok... E, ...tantanalı dizilerle... ...boğuşuyor. Onları sunuyorlar. E, yarışma programları sunuyorlar. Cafcaflı müzik kripleri sunuyorlar. Sizin bunların arasına sızıp... ...bunların arasından... ...şiiri ekrana getirebilmeniz... ...ve bunu... ...hadi getirdiniz diyelim, benimsetmeniz. Evet. Hadi benimsettiniz diyelim... ...bunun devamlılığı... ...hakikaten... ...yani hem sosyolojik açıdan... ...hem de sanat bilimi açısından... ...incelenmesi gerekir. Neden? Şimdi... ...o zaman... ...ortada bir şair var... ...medyum. Bir medya var, kanal. Aynen öyle. Ve bir de... ...bunun alıcısı var. Şimdi eğer alıcı ile... ...üreten arasında... ...bir bağ yok ise... ...orada medyanın bir önemi yok. Alıcı bunu reddeder. Ee, bana diyorlar... ...bu şiirleri... ...nasıl yazıyorsun? Nasıl oluyor? diye. Ben de diyorum ki... ...birlikte yapıyoruz. Evet. Bu bir alçak gönüllülük olarak... ...algılanıyor ama değil. Neden? Şimdi... ...tarihi insanlar yapar. Ama... ...insanlar kendi istedikleri gibi yapamazlar. O verili bir dünyanın ürünüdür. Yani insanlar o sel yatağında bulunmuşlardır. Ve sel yatağının sorunlarını orada çözmüşlerdir. Yani insanlar kendileri bir sel yatağı oluşturamazlar. Toplumsal hareketlerde de şair eğer o dalganın kabardığı yerde ise... ...olayların içinde ise, üstünde duruyorsa o olay... ...zaten bütün halkı etkileyecektir... ...siz de onlardan aldığınız esinle... ...onların bilgeliğinden... ...onların kaynaklarından yararlanarak... ...onlara... ...o olayı, olguyu... ...imgeler olarak yansıtıyorsunuz... Tabii. E ...bu da burada tabii yine bir... ...içtenlik gerekli... ...çok çalışmak gerekli... ...bir de dediğim gibi... ...niçin... E, ...bir ev kadını... ...bir şiire kulak kabarsın ki değil mi... Ama kulak kabartıyor. Evet. Ve hem de Doğu tabletleri gibi... ...esasında Çetin Ceviz... ...diyebileceğimiz şiirleri de... ...ne kadar derin diye karşılıyor. Çünkü o türkü dinlemiş. Türkülerin derinliğini orada bir evet. nebzede olsa buluyordur. Çok güzel. çok güzel Burada hemen sevgili Hüseyin Ayder... ...Fatih Hilmi için yazdığın şiire gelmek istiyorum. Evet. Ee, sen söze hemen. Ee, bu bir özgürlük... Şimdi bir kere tabii demin sözünü ettiğim sanata karşı bu faşistçe kara faşizm hem de davranışlar sadece ona değil sağlıkçılara, eczacılara, işçilere, emekçilere, öğrencilere, gençlere yapılan bu hoyrat saldırılar, acımasız saldırılar bir boyutuyla Silivri'de, Hastal'da ve başka cezaevlerinde yaşanıyor. Oralarda zulüm. O karanlığın içinde akıyor ama... ...birileri de oralara ışık tutuyor ki... ...buralar görünsün diye. Şimdi tabii ben başından beri... E, ...bu tertibi... ...takip ediyorum. Tertibin içindeki... mekanizmaları ne oluyor burada diye... ...sanatçı soruyor kendisine ve cevap veriyor. O cevabı araştırıyor. Ondan sonra da bunu resmine, şiirine... ...tiyatrosuna yansıtıyor. Bunları da gördük. <gülüyor> Bakın şimdi... ...bugün... Amerikan Büyük Yerciz Ricardone diyor ki neler oluyor burada bu komutanları niye bu kadar tutuyorsunuz? Yani milletimizin aklıyla alay ediyor. Önce bunu bir şair anlayacak. Evet. Bunu sıradan işine boğulmuş bir işçi biraz anlamayabilir. Geçim derdine düşmüştür. Bir ev kadını dizilerin batağına boğulmuştur. Ama bir aydının işi buradaki azgınca saldırıdır bu Türk halkına. Yani o tertiplerin arkasında kimin olduğunu halkımız bilmiyor mu? Biliyor. Başbakan çıkıyor diyor ki... ...burada neler oluyor diyor. E sen bilmiyor musun? Allah Allah. Meselenin iki yanı... ...birisi Amerika... ...birisi onun içeride hükümet kıldı, iktidar kıldı. Hükümet onun başı eşbaşkan diyor ki... ...neler oluyor bakın şimdi... ...bunu şunun için söylüyorum. Şiir... ...işte verili olan bu. Bunu bilmezseniz... ...siz o konuyla ilgili hiçbir şey yapamazsınız. Fatih Hilmoğlu... Ona gelirsek delelim, evet. gelirsek evet. şimdi Fatih Hilmioğlu bir hoca Van Van Üniversitesi'nde aman Malatya İnan Üniversitesi'nde evet. biliyorsun Van Üniversitesi rektörüne de yapıldı kumpas ama orada ki Atatürkçü çağdaş aydınlık çalışmaları hizmeti karşılığında da şimdi ceza evinde e, uydurma yakıştırma suç atma e, yöntemiyle zannediyorum 5 yıl beş yıl civarındadır bir süredir e, bir yandan bu haksızlıkla boğuşurken hukuki açıdan öbür yandan da e, ağır sağlık koşullarıyla e, baş başa yüz yüze e, ağır ara, karaciğer kanseri yaşıyor mesela. E, mutlaka cezaevi dışında teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi lazım. ...bunun için biz sanatçılar girişimi olarak... ...birkaç kez basın toplantıları yaptık. Evet. Ee, yine aynı şekilde... ...Hilmoğlu için öğrencileri ve... E, ...halk bu konuda... ...toplantılar yaptı. Aynı şekilde ulusal kanal olsun... ...yurt gazetesi olsun... E, e, ...Aydınlık Gazetesi, Yurt Gazetesi olsun... ...bunlar da... E, Hilmi Oğluna özgürlük... E, ...kampanyası adı altında... ...çalışıyoruz. Benim Hilmoğlu şiirim... ...bu... Mücadelenin bir parçası. Yani ben şuradan hareket ettim. Henüz vakit varken Hilmoğlu'na özgürlük. Evet. Yani bu mesajda bitmiştir. Neden henüz vakit varken Hilmoğlu'nu orada kaybedebiliriz ve bunun adı tehumden cinayet olur. Evet. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz söz konusu şehire dinliyoruz. Hilmoğlu Fatih'in yanışı. ki ahtın namusu gönül gamıyla sessiz sedasız kundaklanan Türkiye piyanosudur. Bir özgürlük doktoru. Bir sevda kocası. Yalan döküp üstüne zulüm çaktılar. Yanmakta olanı yakarız sandılar. Ayrıca tutuşan alev yapraklı ağaç Türenli can çıtırtısız çiçek açar Orada biri var aydınlığı yüze vuran Orada biri var evimize direk Direnir haçlı yobazın kör karanlığına Maraş bozdakları söyleyerek Taşıyor kolları meyvelerin ağırlığını. Orada biri var, Hilmi oğlu Fatih. Düşmanın bastığı yerde duran. Yanar geceler boyunca fedailer. Gün batarken görünürler öbek öbek. Büyük şafak sökünceye dek. Uşuyuncaya dek çocukların yolu Yanarlar için için Senin benim için Yanmanın profesörüdür onlar Ateşin düştüğü yeri yakması Yalandır Düşürmüşsen ateşi kendi içine Yahut Düşmüşsen ateşin içine kendin. Evet. Evet e, sevgili Hüseyin Haydar. E, tekrar e, bir şiirden e, yola çıkarak bir e, döneme... Sanatın başka bir alanına ya da bütüncül bile alanına belki gelmek istiyoruz. Bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi bu e, bu haftaki Aydınlık e, Şiir Köşen'de Balaban için bir şiirin yayınlandı. Balaban başlıklı ve hakikaten beni çok heyecanlandıran bir şiir oldu. Sana da hemen telefonunu açtım ve evet. bunu da söyledim. Evet, Dinleyicilerimize bunu da paylaşayım. Heyecanım ederim. için söylüyorum bunu. Şimdi... Ee, Balaban Usta sevgili dinleyicilerimiz biliyorsunuz Türk resim sanatının çok önemli doruk noktalarından bir sanatçımızdır. Yaşamıyla, duruşuyla, dünya görüşüyle ve halkın içerisinde, halka, halkın yanında yer alışıyla, gelecek daha iyi bir dünya ülküsüne sahip oluşuyla farklı bir sanatçımız olduğu ortadadır. Bunu biliyoruz. Sevgili Hüseyin Aydar, önce bunu söz edelim Balaban'ı sanatçımızdan söz edelim. Ardından Balaban, Balaban Usta'ya yazdığım o şiiri senden dinleyelim. Evet, burada İbrahim Balaban meselesi esasında insanlığın e, yetkinleşme çabasında o tek tek kendi bireylerine verdiği e, görevleri anlıyoruz. E, bu şu demektir, matematiği <gülüyor> matematiğe çok yatkın ...insanlar, çok iyi yüzen, çok iyi koşanlar, çok iyi türkü söyleyen, insanlığın türküsünü söyleyenler. Bunlara biz yetenek diyoruz. Yani filanca filan konuda yetenekli. Yeah. Ses telleri, gırtlak yapısı buna uygun. Filancanın belleği çok kuvvetli. O bir matematik profesörü. Bir başkası uzay konusunda çok yetenekli. Bir başkası bir başka konuda. P iyi piyano çalıyor. Diyelim bir Fazıl Say'ımız var. Ben onun için de bir şiir yazdım. Evet. Fazıl Say doğaçlaması diye. Evet. Bu bizim işimizdir. Bu sanatçıların dayanışmasıdır. Budur yani. Şimdi Balaban Usta ya da İbrahim, İbrahim Balaban e, yüce insanlığın Türk halkına, Türkiye'ye bahşettiği bir yetenek. Bu bir köylü çocuğu. Evet. Bir beis yok. Yani insanlar ...köylü çocuğu ya da kentli çocuğu olarak... Üstünlük. Doğabilirler. ...doğabilirler. Üstünlük hatta. Tabii üstünlük de şuradadır. kırsalda o doğanın... ...bütün renklerini... ...bütün seslerini... ...ve o renklerin... ...ilişkilerini görüyor. Nasıl ilişkilerini? Hem kendi içindeki değişimlerini... Tabii. ...hem de birbirleri arasındaki... ...çatışmaları ve uyuşmaları gösteriyor. Aynı zamanda tabii... Ee, ...bir sanatçı olarak... E, e, e, ...ressam... ...balaban'da ortaya çıkan... ...yetenek... ...yani sizin yüzünüze bakarak... ...sizin deseninizi kara kalemle çizebiliyor... Evet. ...bir öküzün... ...tarladaki... E, ...karasabana koşulu halindeki... E, ...anatomisini... ...kağıda aktarabiliyor... ...bunda zorlanmıyor... ...akademik bir eğitim de almadan yapıyor... Evet. ...ama... Ama bizim naif ressamlar dediğimiz yani sanat dünyasında naif ressamlar denilen ressamlar akademik eğitim almamışlardır. Tabii. Onlar kendi görgüleriyle ve yetenekleriyle ki bunun örnekleri vardır. E, belli bir düzeye gelirler ama onları biz akademik ressamların dışında bir kategoride tutar. Naif, deriz, naif. Evet. ressamlar denilirse evet. Preosmani gibi o da çok Te ünlüdür değil mi? Tabii Pre tabii. Preosmani evet. Balaban evet. Ama Balaban böyle değil. Balaban... E, ...Bursa cezaevinde... ...Nazım Hikmet'le... E, ...Nazım babasıyla... ...tabiriyle tanışıyor... ...ve Nazım Hikmet... ...Orhan Kemal'de olduğu gibi... ...Kemal Tahir'de olduğu gibi... ...Akadir'de olduğu gibi... ...bakın ne önemli insanlar... ...Ressam Balaban'da da çok büyük bir... ...o dönemin tabiri istidat görüyor... Evet, evet, yetenek, evet... ...büyük bir yetenek görüyor... Diyor ki ben bir ressam keşfettim Balaban ve bunun üzerine de tabloları üzerine bunun iki çok önemli tablosu üzerine de belki birkaç tane daha fazlası vardır. Evet. Ee, ama biliyoruz ki mapushane e, kapısındaki kadınlar birdir bir bahar tablosudur. Bunlar üzerine de Nazım Hikmet belki en güzel şiirlerini yazmış. Evet evet inanılmaz güzellikte ve şeyi hatırladım Hüseyin Ayler sakın sözünü unutma sevgili dostum. Ee, güzel, heyecanlı e, anlatman hoşuma gidiyor doğrusu bir dost olarak. Nazım Hikmet e, hapishane, Bursa Hapishanesi'nin bahçesinde işte bir tablo yaparken, Balaban da işte delikanlı tabii daha o zaman, ee, bir seyrediyor falan heyecanla. E, Nazım Hikmet'e diyor ki o iki tane fırçayla biraz boya verir misin diyor. Ben de yapacağım. O da diyor buyur ol ne yapacaksın? Ya bir dakika diyor ya yapayım getireyim gör ustam diyor ya. Gidiyor aynaya bakarak kendi portresini yapıyor. Hem de portre. İnanılacak bir işti. Portre çok zor bir iş. Yani elma yapsa, elmaya benzemesen naif deriz çıkarız <gülüyor> işin içinden. Elmaya benzersen natür morttur. Gayet <gülüyor> güzel. Fakat portre zordur. Nazım bunu görünce işte demin senin dediğini ondan sonra zannediyorum söylemiş. Sen evet. gerçek bir... Şimdi tabii <gülüyor> Balaban'la ben televizyon programları yaptım hem stüdyoda hem evinde hem sonradan yine bizim e, bu e, abi kardeşliğimiz sürdü bugün de sürüyor. Tabii bu yeterli değil bir Balaban portresini resimde çizmek için şey şiirde çizmek için resim olabilir ama şiirde bir Balaban portresi e, eni konu. Zor bir şey dışarıdan olamaz yani. Daha doğrusu fotoğrafa bakarak, aynaya bakarak evet, olamaz. Yani yakından bilmek ve geçmişini iyi tanımış olmamız gerekiyor. Buradan da şuraya varalım. Ee, Türkiye Türk devrimi büyük kurtuluş savaşımızın arkasından gelen çok büyük bir aydınlanma parlaklığı var. Evet. Çok büyük ama. Yani bizim Rönesansımız hiç de geri kalmamıştır. Çok kısa sürede H ...hemen örnek verelim... Ee, ...bizim bağımsızlığımızı... ...aldığımız diyelim bir 24 yılı... ...1924'ten... ...20 yıl içerisinde... ...44'e geldiğimizde büyük bir 40 kuşa... ...şairleriyle karşılaşıyoruz tabii, değil tabii, mi? Tabi tabi O Orhan arada işte. bir Orhan Kemaller, Yaşar Kemaller... ...Talip Apaydınlar, e, Necati Cumalılar... ...çok önemli... ...Sahit Faikler değil mi? E, bakın çok önemli romancı Kemal Tahir... E, ...Yaşar Kemal'i söyledik... ...şimdi bunlar bu kuşak bir cumhuriyet aydınlanmasının e, Türkiye'deki e, hani özgürlük verildiği zaman insan zekası özgür kırıldığı zaman neler yapabileceğinin Tabii. örneği bir de resimde biliyoruz ki bizim resmimiz hani dünya resmi Avrupa resmine göre çok geç başlamış ama bizim resmimizin modern resmimizin dibinde de Anadolu sanatlarının oymacılık sanatının en önemlisi kilim sanatının keçe sanatının bütün bu sanatların da ...hani bize özgü... ...renkler, desenler, bakışların da... ...Balaban gibi... ...modern şairlerimize taşındığını da... ...bir kere bir köprü olarak koyalım. Tabii, kesinlikle. kesinlikle. Şimdi, şimdi buradan Balaban'a gelirsek... ...Balaban, tabii ki Bursa... ...ceza iken ...çok yetenekli bir ressam... ...ama ne yapacağını bilmiyor. Nereden, yani, bilsin? Nereden yani bilsin? Ben galiba? ne yapabilirim bu işe diye... ...ve yine... E, ...deyim yerinde ise... ...orada bir akademi açılıyor... ...bu akademinin hocası... ...ve rektörü... ...Nazım Hikmet... Yani. ...öğrencisi İbrahim Büyük, Balaban... ...bu şansı insan nerede bulabilir bir daha ya... Evet. ...büyük olan... ...hatta Nazım Hikmet... E, ...Balaban'ı öyle yetiştiriyor ki... ...bakın el becerisiyle neler yapabileceğini... ...ideolojisinin nasıl olacağını... ...dünyaya nasıl bakacağını hepsini öğretebilir ama... ...bir şey daha öğretiyor ona... ...cesareti... ...cesur olmayı... Öğretiyor. Yani öğretmiyor. Onu Nazım'dan alıyor Balaban. Evet, Nazım Balaban onu öğrensin diye olaylar yaratıyor. Hatta o kadar çok yapıyor ki bunu. Bir gün Balaban resim yaparken birden kapı açılıyor. İçeriye ortak bir arkadaşları giriyor. Diyor ki Nazım Baba iki tane fırça istedi. Ee, resim yapıyor. da. O esnada tabloda çalışmakta olan ...Balaban'ın bütün dikkati dağılır... ...döner... ...vermiyorum fırça der... Yani evet, ...Nazım evet. Hikmet'e bir fırça evet, vermiyorum evet, der... Evet, evet, evet. ...nasıl vermezsin der ya... ...sen Nazım babaya nasıl bir fırça vermezsin... ...vermiyorum der... ...git de bildiğini yap... ...biraz sonra Nazım Hikmet gelir... E, ...kapıdan girer... ...yüzünde gülücük vardır... ...ya o Balaban der... ...ya ben senden iki tane fırça istedim... ...niçin yollamadın... ...yollamadım der... Ya ama ya niye yollamadın? Yollamadım işte der. Ya der Balaban. Bak. Bana ne olur söyle ya. ressam olan sensin. Söyle yani bana. Ya ben sana dünya kadar fırça verdim. Tabii Boya yani. verdim. Bana iki tane fırça niye yollamadın? Niye vermedin der. Sö bak niye vermedim der biliyor musun? Sen fırçaları çok kötü kullanıyorsun. Ters ters sürtüyorsun. Ya. Şimdi bu kadar da eleştirel. Değil mi? Özgüveni yüksek. Tabii canım tabii canım. Bu çok o önemli zaman, bir şey. Ya. O zaman der yahu Balaban ya ben ne anlarım fırçadan resimden. Ressam olan sensin. Tabii ya, der tabii. ve bakın böyle tabii. bir konu da yaşanmıştır. Sonra tabii gel zaman git zaman orada yaşanan olayların e, Balaban'ın dışarıya çıkması Balaban'ın dışarıya çıkınca gene Nazım'la buluşması. Nazım Hikmet'in onu sanat ortamlarına tanıştırması. Tabii bu arada Balaban'ın bir de ee, ...Bursa Cezaevi dışında bir sürgün hapishane olayı vardır. Ee, orada da e, bütün hitit sanatını, Frikliya sanatlarını, Anadolu sanatlarını... ...ve bu arada da Batı sanatlarını aynı bir tedrisat olarak okur, öğrenir, yapar, tabii, tabii. şey yapar. E, üzerinde bunun e, çalışmalar yapar. Hani Akademik çalışmalarını böyle tamamlar. Dışarı çıktıktan sonra Balaban tabii o dönemlerde sanata çok önem verilen bugünkü gibi çok gürültülü, çok karışık dönemler de değil kabul etmek gerekir. Bugün çok daha zor. Yani yani kimin ne yaptığı bir anlamda belli değil. Evet. Değil mi? Galerileri galeriler büyük bir curcuna ama o sıralarda Balaban'ı sanatseverler ortamı bağrına basar. Ve tabii yanında nazım vardır. Şimdi Balaban'ın şeysi sanatı ile siyasi mücadelesi birlikte yürür. Mehmet Ali Aybar'la beraber olurlar. E, Türkiye İşçi Partisinin pek çok mitingine katılır e, ve bu meyanda resmini geliştirir, içeriklendirir, çeşitlendirir. Değişik malzemeler kullanır. Frekslerden, değil mi? Tahta oymalara kadar, bez üzerine resim yapmalardan e, büyük tuvallere kadar, e, çiniler üzerine e, resim yapmaktan. E, daha değişik malzeme kullanmaya kadar Balaban tam bir modern sanatçı olduğu gibi, tabii, sadece tabii. kara kağıt, kara kalem'e bağlı kalmadan bir ideolojiyle, bir ressam duruşuyla gelir. Şimdi bakalım burada bizim şansımız ne ve Balaban? Evet. Balaban 100 yıla yaklaşacak doğru ömrü gidiyor. Diliyorum ki yüzü de devirsin ee, ve bugün Balaban e, 92 yaşında. 92 yaşında bir ermiş ressam. Ee, ama Balaban niçin değil mi? Balaban'la aynı çağda yaşıyoruz. Niçin Balaban bugün kendi köşesinde hani bir takım severleriyle birlikte. Niçin yer yerinden oynamıyor? Çok ilginç bir anım benim. Demirtaş Ceyhun ağabeyle o da nur içinde yatsın. Evet, ...çok önemli dostumuz, bir sanatçımız, evet, sağlam bir devrimci, namuslu, bir akşam üzeri, yanılmıyorsam 2008 ya da 2007 yılıydı... ...dedi ki, yahu Balaban'ın bir sergisi açılmış Nişantaşı'nda gel oraya gidelim, akşam, kış, böyle karanlık çökmek üzere, nasıl gitmeyiz, tamam ben dedim abi bilmiyordum, ama atladık taksiye... Geldik Nişantaşı'nın böyle akşamın alacası çökmüş. Biraz da sisli puslu bir havada. Nişantaşı'nın sokaklarından bir tanesine girdik. Galeriyi bulduk. Aman Tanrım içeriye adım attık. Ağzımdan çıkan şey şu. Sandım ki cennete düştüm. Eyvallah. Bu tabloların canlılığı, insanseverliği, yaşamseverliği, dostluğu, yol göstericiliği kuşatıcılığı seni içinden yıkayıcılığı içinden yıkıyor çok etkilendim. Dedim ki yahu Demirtaş abi burada bir resmin Yunus Emre'si var. Güzel benzetmeyeyim. Duydu balaban. Duyd dedi ki bir dakika dedi ki bir dakika bu çok önemli dedi Demirtaş abi. Demirtaş Ceyhun. Balaban dedi ona. Balaban bak dedi usta bak gel dedi. Gel ne oldu dedi? Ya bak Hüseyin Haydar, ne diyor dedi. Ne diyorsun dedi? Dedim ki ben diyorum ki ...ben buraya geldim ya... ...sandım ki cennete düştüm, yıkandım, arındım... ...yani burada... ...resmin Yunus Emre'si var... O ...bana sarıldı... Tabii ...çok ki, doldu tabii ki, tabii. ama ne dedi biliyor musunuz... ...dedi ki diyor... ...bunu bana asıl Nazım söyledi... ...ama şöyle söyledi... Hmm. ...bak şimdi hiç ben onu bilmiyorum... ...tesadüf oluyor bu... Ee, ...Nazım da... ...ya burada bir çocuk var, çok yetenekli. Ondan sonra... ...yani şeyin demesine göre anlatıyorum... ...Balaban'ın, e, tabii sağ... E, ...çok da yaşasın. E, yani bir Yunus Emre gibi yani. Hani... bir Yunus, ...Yunus Emre gibi yani, çünkü... ...halkın içinden gelmiş, çok büyük bir yetenek. Balaban bu. Onun da 90. yaş gününü kutladık biz. Yani kutladık bunu, yaş günü. Andık, anmadık yani, kutladık. Tamam mı? Böyle andık gibi... ...insanlar telaffuz ediyor, kutladık... İstanbul'da. O zaman ben Balaban Usta'ya evet. 90. yıl yazıtı diye bunu yazdım. Evet. Şiiri Fakat şiiri sonra şimdi... Balaban Usta'ya Balaban Usta yazıtı. Yazıt çünkü. Evet. <gülüyor> şimdi sevgili dinleyicilerimiz Hüseyin Haydar'dan e, Balaban Usta yazıtı şiirini Balaban Usta Yazıtı Ol dedi İbrahim Aslı Balaban Yarım kulaç bezin üstünde Başladığı zaman Türlü canla doldu Boş mekan Ol dedi Uşuğun belinden doğruldu insan göğe yapışmış demire yapışmış ve bin belaya. O dedi İbrahim nesli balaban bir avuç toprağın göbek bağında döndü saban mermer baş güldü kilimde üveyik yürüdü Sözlendi yerden biten, kilden sürünen, ateşe yapışmış, suya yapışmış ve ulu sevdaya. Bereketin davulu vurdu, hey! Boylandı çocuk, söyütlü kadının topuğundan fışkırdığı kendi dibinden 90 kez Cennetten taşıp cehennemi söndüren töz. Görmeye acıkmış gönül, Görsündü doya doya. Yakalar oracıkta sancılı hayatı, Tarihin kayasından koparılmış, Aletin sadakatıyla, İniler cevizler, Cevizlerde sızılanır bal arıları Taşlaşan hitit çiçekleri salınır nazla Dünya adaleti için direnen mevzilerdir onlar Genç savaşçı vuruşmaya hazır Erdemli köylü, hırçın maden işçisi Ol Yunus'tur Akademiyi katlı mendil gibi cebine koymuş Renk sürtmüyor, ışık sürtüyor betona Anlamaya acıkmış göz Açılsındı Dola dola de anlaşıyor Öz öze geliyorlar Sakinleşiyor aslan ağzı Fil dişi çıyan yeşili Göz dinliyor pigmetler Enerjik ejderha tohumları Tarlada baygın ekin Yaz günü esrik kırağı doluyor haznesine çeşmenin, içilsindi kana kana. Bir de arzı taşıyan hilal boynuzlu boğa, insana adanmış, gözü tok, altından öküz yüreği, içindeki bir yok, görev boyun duruğudur. Derine inen bronz kol, yeraltı mülkünü çıkarır. Hiç bunlara boya diyebilir mi insan? Gök tanrı diz dayayıp yeri döllemiş. Tarlayı sürüyor balaban, kadın seviyor süreni nasıl da serpilmiş doğanın bebekleri gün doğumu bir aşk köşeyi gibi hazırlanmış hiç bunlara boya diyebilir mi insan sanatçı kuşanıyor silahlarını meydan okuyor eskilerden sürüp gelen iç buyrukla işe koyuluyor hemen bir çift emekçi eller Kır yükselecek yerden yere indirilecek burçlar. Ne mutlu o ilahaki balaban gibi oğlu var. Evet, teşekkür ediyoruz Hüseyin Haydar. Sevgili dinleyicilerimiz bu haftaki konuğumuz şairimiz Hüseyin Haydar idi. Hüseyinciğim katılımından dolayı çok teşekkür ederim arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Beni Eczacı dinleyicilerimizle sevgili bir anlamda şiir severlerimizle buluşturduğunuz için. Evet. Elbette ki biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşça kalın. Sanat ve sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Aybaz